Beyin Kültürü Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin. ...hazırlayan ve sunan... ...Oğuz Tanrıdağ. Merhabalar efendim. Bugün 7 Eylül... ...Pazartesi. Ben Oğuz Tanrıdağ. Yeni bir... ...Beyin Kültürü Programı'na hoş geldiniz. Son iki haftadır... ...bir grup... ...arkadaşla birlikte yazdığım... E, ...sosyal nörobilim kitabının... ...içinden bazı... ...pasajlar okuyup... Ee, yerine göre bazı açıklamalar yapıyorum. Hem kitabı tanıtıyorum, hem de önemli bir sorunun cevabını arıyoruz. Ee, bu soruda tabii ikinci bölüme başlığını koyan şu şey soru: Sosyal ve kültürel bir nöre olabilir mi? Daha baştan söylemiştim, ee, duyanların çok hayret ettiği bir soru bu. Ortak algıya ve gündelik bilgiye hemen hemen hiç girmemiş bir kavram olduğu belli. Ee, gerçekten insanları, insanlara bu soruyu sorduğunuz zaman aynı soruyla kendisi, onlar size karşılık veriyorlar. Sosyal ve kültürel bir bilim olabilir mi? diye soruyorsunuz. Karşınızdaki bilmem sosyal ve kültürel bir nörobilim olabilir mi diye sizi yanıtlıyor. Durum bu. Ee, bunun nedenlerini irdelemeye çalıştık. Ee, Nedenleri içinde temelde biyolojik evrimle kültürel evrim arasındaki büyük zaman ve süreç farklılıklarının e, yarattığı problemlerin ...olduğunu söyledik. Emerson Pug'un sözleriyle... ...eğer zaten... ...hani beyin basit bir yapı... ...olsaydı... E, ...onun türevi... ...ondan kaynaklanan... ...akıl daha da basit bir şey... ...olabileceği için... ...en basit... ...formatta bile zorluk... ...çekebileceğimizi... ...söylemiştim... Ve dolayısıyla tarihsel sürece tarihsel bilgi kurgulanmasını ve bilgi üçlemesi denilen sosyal bilimler, davranış bilimleri ve nörobilim üçlemi içinde neden bu sıranın böyle olduğunu <gülüyor> oysa beyni anlamak adına bizim o sıranın tersini tercih edebileceğimizi yani önce ...beyinle ilgili bir bilgi dalı... ...çıksaydı tarihte... ...diyelim ki... ...Hipokrat'ın zamanında... ...insan beynini... E, ...detaylı bir şekilde... ...izah ede, edebilen... ...o diğer filozofların... ...insanı tanımlama... ...sosyal ilişkileri tanımlamalarında olduğu gibi... ...beyni tanımlayan bir bilgi olsaydı... ...biz... E, ...2500 yıl içinde... ...beyinle ilgili... Sosyal hayata ve davranışlara yansıyan fenomenleri çoktan çözmüş olurduk. Ama öyle olmadı. Çünkü e, bilimsel tarihi mantığı tamamen insanlık tarihiyle e, birlikte gelişiyor ve hiçbir zaman, hiçbir zaman e, genetik biliminin e, felsefeden daha önce gelişebileceğini Var söz konusu değildi. En basit olarak yoğunlaşmış sistematik insan düşüncesinin ürünü olan felsefe yetkin, bilgili, sezgili, <gülüyor> değerli insanların ortaya koyduğu düşünce sistemlerinden oluşurken genetik bilimi en basitinden elektron mikroskobu gerektiren, hatta daha da ince aletler, teknoloji gerektiren bir bilim olduğu için bunların keşfinden önce genetik biliminin gelişmesi falan diye bir şey söz konusu olamaz. Onun için bu sıra dahilinde özellikle de filozoflar karşılarına çıkan bütün insan problemlerine bir cevap bulmaya çalışmışlar. Bu konu içinde beynin yer alması, filozofların uğraşları içinde beynin yer alması, insanların çok uzun zamandan beri beynin akıl, zihin ve duygu organı olduğunu bildiklerini gösteriyor. Onun irdelemesi anlamında. Ancak felsefi yaklaşımların en büyük şey tabii handikapı Zayıf tarafı sınanmalarının olmayışıydı ve onu ortaya atan insanların büyüklüğüyle bağlandılar. Örneğin Descartes gibi döneminin en ünlü matematikçisi ve filozofu olan birisi, mevcut bilgi üzerine ki o kadar sıradan ve e, şey e, basit geliyor ki, ama o dönemde öyle değildi herhalde. Yanlış bir hipotez kurmuştur. Descartes zamanında... ...mikroskop yoktu. <gülüyor> Descartes zamanında... E, ...biyoloji... ...bilim dalı olarak kurulmamıştı. Descartes zamanında... E, ...kapsamlı anatomi yoktu. Descartes zamanında... ...sinirler... Ee, içi boş borucuklar olarak kabul ediliyordu. Ve beyindeki su, ki Hipokrat'tan beri devam eden bu su, e, içi boş borucuklar olarak kabul edilen sinirlerin içinden gövdeye akıyor, iletili, iletiliyorlar, iletiliyorlardı. Ve dolayısıyla hareket bu şekilde ortaya çıkıyordu. Şimdi bize son derece mekanik ve basit bir açıklama gibi geliyor ama kesinlikle kapılmayalım bu düşünceye. 17. yüzyılın anatomi bilgisi de buydu. Büyük filozofların konuya yaklaşımı da buydu. Ve aslında mekanik olarak uygulaması da çok enteresan örneklere yol açmıştır. Örneğin Descartes'in insanla ilgili öne sürdüğü bu beyin suyunun ee, ...içi boş borucuklar alan sinirler vasıtasıyla gövdeye iletilmesi ve hareketin o şekilde ortaya çıkması düşüncesi... ...Fransa Kralı'nın dikkatini çekmiş ve Versay Sarayı'nın bahçesine suyun devrimiyle çalışan hareketli heykelcikler yaptırmış kral. Ve ziyaretçiler karşılarında yavaş yavaş hareket eden heykelcikleri görünce... Heykelleri, insan heykellerini görünce son derece etkileyici bir hava doğmuş. Ama bu mekanik bir uygulama. O şeyle, heykelle konuşamıyorsunuz. Heykelle bir soru soramıyorsunuz. Sadece suyun devinimiyle hareket ediyor. Oysa buradaki problem insan beyninin nasıl çalıştığı. Dolayısıyla o günün bilgisi üzerine... Descartes gibi bir şey, filozof, yanlış bir hipotez kurmuş. Bu dualist felsefe diyoruz. Bu felsefenin ortaya çıkmasına neden olan hipotezden söz ediyoruz. Beynin gövdeyle ilişkili olan hareket ve refleksler gibi görevleri vardır. İşte bunlar da beyin suyu tarafından yapılır. Zihinsel olan yetenekler ise, bu su ve suyun gövdeye akmasıyla izah edemeyecek bir şey olduğu için, Descartes'in önerisi, beyin dışından, bir üst güçten, bir tanrıdan gelir, demiştir. Çünkü kendisini ve kendi etrafındaki insanların zihin çalışmalarına, e, akıllarına, duygularına baktığı zaman, sadece bir borunun içinden akan suyun bunlara, e, yol açamayacağını tabii ki düşünüp kaynak olarak böyle bir kaynak önermiştir. Ondan dolayı dualisttir. Yani e, beyin ve gövde matematiksel olarak refleks olarak çalışıyor. Sadece hareket ediyor. Ama zihin başka bir taraftan geliyor. Bugün belirtilen bu üst gücün varlığına inansın ya yani da inanmasın. Eğitimi olsun ya da olmasın. Her yaştan insanın zihin ve akıl işlemlerinin nereyle ilişkili olduğu konusunu şu anda anlamayla ilgili bir problemi yok. Bugün sokağa çıkın e, ve rastgele yani karşınıza çıkan bir vatandaşa senin duyguların nereden gelir, hangi organla ilişkilidir diye sorduğunuzda büyük bir çoğunluğu beyin diyecektir. ...senin aklının bir organı var mıdır? Aklın bir organı var mıdır? diye sorduğunuz zaman... ...hemen tamam mı? Hangi eğitimin üzerinde olurlarsa olsunlar? Hangi inanç içinde olursa olsunlar? Beyin diyeceklerdir. Şimdi 17. yüzyılda... ...Dekart gibi bir filozofun... ...düştüğü... E, ...çelişkiyi... ...ve ironiyi görüyoruz... ...ve öyle bir... E, ...model çıkıyor oradan... Ama 21. yüzyılın başında e, artık eğitim farkını bile gözetmeyen temel bir bilgi haline gelmiş. Umuyoruz ki, beklentimiz odur ki, aynı şey sosyal nörebilim içinde gerçekleşsin. Bugün için öyle bir nörobilim olabilir mi diyen insanlar, belki 40-50 yıl sonra sosyal yaşantının bütün e, özelliklerinin, ...aslında beyinden kaynaklandığını ve insanın beyin yapısı neyse sosyal varlık ol olma özlendiğinin o şekilde belirlendiğini sıradan bir bilgi olarak kabul edilecek. kabul ed edecekler yani. Eğer bu doğruysa, bu beklentimiz doğruysa günümüz insanının beyinle ilgili yaklaşımının 17. yüzyılda yaşamış büyük bir matematikçi ve filozofun beyin yaklaşımından... ...daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Tamam. Ama yani aşırıya kaçmayalım. Zaman içinde sıradan insanları... ...filozofların önüne geçiren... ...etkene bakalım. Nedir bu etken? Bunun cevabı... ...hiç kuşkusuz... Ee, ...yani... ...ne filozofla ilgilidir... ...ne e, sıradan bilgi olarak... ...bilen insanın kendisiyle ilgilidir. Bunun cevabı daha fazla bilgiye sahip olmaktır. Gerçekten de Descartes'in dualist felsefeyi ortaya koyduğu günlerde beynin içindeki suyu gövdeye pompalayan bir su pompası gibi çalıştığına inanıyordu ve beyin dokusuyla ilgili hiçbir şey bilinmiyordu. <gülüyor> Oysa bugün beyin içinde milyarlarca hücrenin olduğunu ve beynin en azından bir bilgisayar gibi çalıştığını ilkokul çocukları bile biliyor. Tarihsel bilinç diye bir şey var. O son derece enteresan bir şey bu. Bu direkt olarak zeka ile de ilgili değil. Bilgi müthiş bir güce sahip. Beyin bir tür iş salgı bezi ya da organ değil. Beyne kanla oksijen ve glukoz gelir. Karşılığı bilinç, zihin, hareket, hissiyet, görme ve konuşma, beceri, bellek olarak ortaya çıkar. Beyne bir şey olduğu zaman çeşitli şekillerde bilinçte, zihinde, harekette, hissiyette, görmede, konuşmada, beceride, bellekte problemler ortaya çıkar. Bunun adına nöroloji ve davranışlarla ilgili bölümüne de davranış nörolojisi deniyor. Bunların beyinde anatomik, fizyolojik, kimyasal karşılıkları vardır. Ancak beş yıl önce olmuş bir olayı hatırlarken, beyin kesin olarak fiziksel bir çıktı değil, zihinsel bir çıktı vermektedir. Ne demek istiyoruz? Bir hareket üretmiyor, bir refleks üretmiyor. Kendi durumunu Değiştiren, ...değiştiren bir... ...gösterge içine girmiyor. Sadece... ...bir saniye... ...iki saniye durduktan sonra... ...o önceki olayı... ...birkaç sözde ifade ediveriyor... ...durumunu bozmadan. Yani zihin kavramı... ...beyinden çıkmaktadır ama... ...onun da bir salgısı ve türevi olarak... ...değil, kendisine ait bir anlam... ...ve hareket alanı olarak... ...buradan çıkmaktadır. Yani... Beş yıl önce olan bir olayı beyin hatırlarken beynin kimyasında değişkenlik olabilir. Elektri fizyolojik yapısında değişkenlik olabilir. Ama her zaman her seferinde aynı şey gerçekleşecek diye bir kural yok. Yani kişi uykusuzken bunu zor hatırlayabilir. Ondan sonra sinirliyken başka türlü hatırlayabilir. Tamamen zihnin içinde bulunduğu durumla Beyin performansı e, birlikte etkileşim içine girmektedir. Zihin kavramı beyinden çıkmaktadır ama zihin beynin salgısı değildir. Buna Hipokrat inanıyordu. Zihin kendi başına bir varlığı olan beyinden çıkma ama kendi başına tanımı ve varlığı ve özellikleri olan bir bütündür. Ortaya çıkan işlevler kişiye de özel değildir, kategoriktir. Örneğin bellek işlevi dediğimiz zaman insan türünün e, bellek işlevinden bahsediyoruz. Bellek testi yaptırdığımız zaman Ahmet'e, Mehmet'e, e, Hatice'ye e, uygulanan onun özelliklerine göre bir bellek testi değil. İnsan türünün içindeki bir e, örneklemeden yola çıkarak yapılmış... Standartize edilmiş bir test uyguluyoruz. Bunlara nöropsikolojik testler diyoruz. Yani ne demeye çalışıyoruz? Ee, beynin, beynin zihinsel işlevlerini, beyinden kaynaklanan zihinsel işlevlerini ölçen testlere nöropsikolojik test diyoruz ve bunlar giderek de yaygınlaşmaktadır. Hatta yaygınlaşmak e, bir yana dursun hastalık tanılarında vazgeçilmez unsurlar hâle gelmektedir. Örneğin bir Alzheimer hastalığına tanı konması için mutlak surette bir nöropsikolojik bir test uygulaması şarttır. Nasıl bir kas hastalığına tanı koymak için EMG dediğimiz kas elektrosu uygulanması zorunlu varsa bir nasıl bir e, epilepsi sana hastasına tanı koymak için eg beyin elektrosu yaptırmaya gerek varsa aynı şekilde alzheimer hastasına da tanı koymak için mutlaka neuropsikolojik testlerden testlerin içinden seçilen içinden bellek yargılama yürütme e, dil e, e, yönelim testlerinde de bulunduğu ...testlerin uygulanması gerekir. Günümüzdeki ortalama bilinç... ...bu bahsettiğimiz olaylarla ilgili olarak... ...geçmişin hiçbir dönemiyle... ...kıyaslanmayacak ölçüde artmıştır. Tabi bunda... ...internetin ve sanal iletişimin... ...büyük rolü vardır. Üç asır önce... ...felsefi tartışmalar neden olan... ...bazı konular... ...artık gündelik olağan bilgilerimiz... içine girmiştir. Her gün şurada veya burada... Beyin araştırmalarının sonuçları yayınlanmaktadır. Sosyal bilimler, davranış bilimleri ve nörobilim birçok konuda iç içe geçmiştir. Bugün e, örnek vermek gerekirse e, biliyorsunuz bağımlık bir toplum için e, en büyük problemlerden bir tanesidir. Madde bağımlı, alkol bağımlı ve çeşitleri ve Sosyal bilimciler tarafından da bunun boyutları, e, derinliği araştırılır. Nedenleri araştırılır. E, eğitimciler tarafından bunlar ortaya konmaya çalışılır. Ama aynı şartlar içinde bulunan e, her adayın otomatikman bağımlı olduğunda görmüyoruz. bağımlı hastası olduğunda görmüyoruz. Burada davranışsal faktörler de var demek ki. Yani insanların kişilik yapısı. İnanç yapısı, eğitim düzeyleri bunu fark ettiriyor. Daha da ötesi bugün sosyal nörobilimden bahsederken bağımlılık meselesi sosyal nörobilimin konularından bir tanesidir. Yani niye madde bağımlılığı oluyor? Niye başka insanlar da olmuyor da bazı insanlar da oluyor? Aynı şartlarda yaşıyorlar. Aynı varoşta ömürlerini geçiriyorlar. Örneğin. Ailesinde madde bağımlısı olanlarda daha fazla olmak üzere madde bağımlı hem ailesel hem de beyinsel bir profile ihtiyaç gösteriyor. Başka türlü olmuyor. En kötü koşullarda olsa bile bir insan beyindeki ödül sistemi, has sistemi bunu gereksinmiyorsa madde bağımlısı falan olmuyor. Yani ne oluyor? Burada beyindeki... Ödül ve haz sisteminin madde yerine koyacağı başka bir şeye bağımlılık geliştiriyor. Örneğin e, madde bağımlılığını yasak kabul eden bir dinin üyesi olabiliyor. Bir kuruluşun üyesi olabiliyor. Bir sosyal, e, sivil toplum kuruluşunda aktif olarak çalışabiliyor. Dolayısıyla konu sosyal gibi görünmekle birlikte sosyaldir. Aynı zamanda birey bazında davranışsaldır ve insan türü açısından da herkesin beyninde aynı şekilde değildir. Bunu anlamak gerekiyor. Örneklerden bir tanesi, e, burada sunmak için hazırladım ama bu kitap serisine başladığımdan dolayı içine giremediğim sorum şuydu. İnsanlar neden gazete okur? İnsanlar niye gazete okuyorlar? Gazete okumak basit bir olay gibi görünüyor. Soru o kadar basit değil ama. Soru o kadar basit değil. Tamamen beyinsel bir kavrama dayanıyor. İnsanlar kendi kafalarının içindekileri doğrulayan, kendi kafalarının içindekilerini onaylayan haberlerin yazıldığı gazeteleri okuyorlar. O tür görüşler taşıyan köşe yazarlarının yazılar, yazdığı e, şeyleri okuyorlar. Gazeteleri okuyorlar. Ne e, farklı görüşler savunan gazeteleri çapraz olarak okuyan bir insan var. Ne de ya benim düşüncem bu değil ama benim ideolojim bu değil ama şu gazeteyi bir alayım da ne yazmış diye okuyan hiç öyle bir insan yok. Herkesin elinde aynı gazete. Niye böyle oluyor? Bunun sosyal nedenleri var. Tabii bir grubun üyesiyiz. Tamam mı? Grubumuz o gazeteyi okuyor biz de o gazeteyi okuyacağız. Doğru, mahalle baskısı veya kendi kendine yapılan baskı. Ama aynı zamanda davranışsal. O gazeteyi okurken de grubun üyelerinden ayrılmadığımız için kategorik bir farklılık yaşamıyoruz. Peki beyinsel yanı nedir? Orada Hegel'in ünlü bir sözünü hatırlamak gerekiyor. Günderi gazete e, basılmaya, yayınlanmaya başladıktan sonra Hegel ne demiştir? Gündelik gazeteler modern insanın sabah ayinidir demiştir. Yani din kitaplarını artık okumayan, din kitaplarında işi, işi kalmamış insanların önüne sürülen ve onlara ayn tadı veren, inanma tadı veren şeylerdir, araçlardır. Ve o günden beri de insanlar yeryüzünde hep aynı kafayla gazete gazeteden şeyi okuyorlar. Ben bugüne kadar hayatımda ee, farklı görüşler taşıyıp ondan sonra farklı beslenmeler içine girmek e, amacını güren, e, güden bir insanın 3-5 farklı görüş taşıyan zahit alıp okudunu ne gördüm ne duydum. Dolayısıyla bu işler e, şunu söylemeye çalıştım. Sosyal boyutuyla ortaya çıkan bir problem hem kişi bazında davranışsal boyutuyla ortaya çıkıyor hem de insanların birbirlerinden farklı olan beyin yapıları bazında ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sosyal olarak grup içinde gördüğümüz her davranışı aynı davranışın tekrarları olarak göremeyiz. Bazı bazı insanların davranışlarını gönülden candan, bazı insanların davranışlarını mecburen katıldıkları davranışlar olarak görebiliriz ama beyinlerini de çok iyi çözemeyiz. O savunma refleksi içinde hangi niyetle okuduklarını da tam olarak ortaya koyamayız. O da sosyal nörobilimin işidir. Dolayısıyla bu örnekler arttıkça, bu örnekler arttıkça karşımıza çıkan bir problemin, sosyal bir problemin aynı zamanda davranışsal karşılığı nedir? Beyinsel karşılığı nedir? Onları öğreneceğimiz günlere doğru gidiyoruz. Ve yeni bilgilerle birlikte olmayı umuyoruz.